Bu 24 Haziran seçimleriyle ilgili anayasal düzenlemelerdeki, e, yasal mevzuattaki değişiklikler e, ile gelen ve uygulamada çıkabilecek birçok sorunlar açısından e, konuyu e, konuşmak istedik. Çünkü e, bu seçim dönemindeki en önemli sorunlardan birisi, oylarımızı ve halkın oylarını serbestçe ve korkusuzca kullanabilmeleri sorunu yani bir anlamda seçim güvenliği ve adaleti sorunu ikincisi de sandıktan çıkan oyların sonuçlara doğru yansımasının sağlanabilmesi uygulama açısından önemli konulardan biri bu bu nedenle de hem siyasi partilere hem sivil toplum kuruluşlarına hem de e, ulusal ve ulusal üstü gözlemci kuruluşlara ama asıl önemlisi e, hukukçulara ve e, avukatlara doğrusu fiilen görev düşüyor. Bu konuda e, Ankara Barosu e, bile e, sensiz olmaz adında bir gönüllü avukat hareketi başlatmış ama İstanbul Barosu'nun da bu seçimlerle ilgili seçimlerde görev alması gereken ve görev alacak avukatlarla ilgili ilgili neler yapması gerektiği, neler yapabileceği, sorunları nasıl çözebilecekleri konusunda ciddi bir hazırlığı var. Bunları konuşalım. Bir de işte yeni 24 Haziran'da ilk defa uygulanacak hem anayasal düzenleme hem de seçim mevzuatı ile ilgili değişiklikler konusunu bir kere konuşalım hatta şimdiden şunu konuşacağımız konular içinde de şunu söyleyebiliriz aslında seçim yasaları e, yürürlüğe girdikten itibaren bir yıl içinde e, yapılacak seçimlerde aslında. uygulanamayacak evet bu ama bu e, anayasaya geçici bir madde konularaktan bu seç yani yapılabilecek ilk seçimlerde de bunun uygulanmayacağı e, evet. düzenlemesi getirildi evet Yine bu mevzuatta değişiklik yapılarak seçim sırasındaki İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlıklarının istifa ederek mevcut hükümetteki onların yerine tarafsız bakanların atanması ile ilgili düzenleme ortadan kaldırıldı. Tüm bunlar hakikaten seçim güvenliği ve adaleti açısından seçimlerde güvenli bir oy kullanabilme koşullarının sağlanabilmesi ve sonuçta kullanılan oyların da sonuçlara doğru yansıması bakımından hukukçulara özellikle de avukatlara e, çok görev düştüğünü gösteriyor Aynur e, Hanım siz e, Başkana sorar mısınız Yoksa sizin e, Girişte e, sizin söyleyeceğiniz şey. Başkanımız e, aslında baromuzun Yaptıklarını tabii ki uzun uzun anlatacak Ve e, ondan sonra hep konuşacak ama Belki dinleyicilerimizi konuya motive Etmek için süreci kısaca Anımsamakta yarar var Hepimizin bildiği gibi 16 Nisan 2017'de Referandum yapıldı ve sonucunun ne olduğunu farklı şekilde toplumun değişik kesimleri değerlendirse bile Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre referandumda evet oyları kazandı ve anayasa değişikliği e, halk tarafından onaylanmış oldu. Ama e, biliyoruz ki anayasa değişikliği hemen yürürlüğe girmedi. Üç maddesi hemen yürürlüğe girdi. Diğerlerinin süreç içinde işte e, seçimle beraber seçim sonuçlarına bağlı olarak yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Ve yine e, kanuna göre e, 2019 yılının Kasım ayına kadar e, seçim yapılmayacaktı. O zaman seçim yapılacaktı ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçimi Birlikte yapılacaktı ama e, 16 ay öne çekildi bu çok önemli nasıl oldu bu önce e, aslında işaret bir şey deniyor 7102 sayılı e, kanun geldi. E, ittifak e, kurulabileceğine ilişkin. E, 16 Mart'ta bunun kabulünden sonra 17 Nisan'da Bahçeli'nin bir açıklaması var. Bir çağrısı var ittifaka ilişkin. Sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Nisan'da erken seçim kararı aldık açıklaması var. 19 Nisan'da önerge komisyondan geçiyor ve 20 Nisan'da da Türkiye Büyük Medlesi, e, Millet Meclisi seçim kararı veriyor. Ama aslında siyasi iradenin kararını açıklamasından sonra meclisin e, karar verdiğini görüyoruz. Oysa bu karar e, meclisin kararı olmalı süreçte böyle bir ilginçlik oldu ee, ...ve burada iki tane temel konu var... Ee, ...7102 e, sayılı kanun ile e, ittifak kurulmasının önündeki engel kaldırıldı... ...aslında anayasada bir engel yoktu ama kanunda böyle bir engel vardı... ...ama kimse anayasa mahkemesine bunu götürmediği için o varlığını sürdürüyordu... ...birincisi anayasaya uygun hale getirildi baktığımız zaman normatif olarak... ...ittifak kurulabilir, fiilen kurulan şeylerin hukuken de temel dayanağı atılmış oldu... Ardından da 7.140 sayılı kanunla seçim güvenliği. Şimdi bizim programımızın adı da hukuk güvenliği olduğu için. Doğrudan ve e, hukuk güvenliğini Ar ilgilendiren bir kanun. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi de üç temele dayanıyor. E, çoğulculuk, e, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı. Dolayısıyla çoğulculuk ve demokrasi ifade özgürlüğü ve seçilme hakkıyla doğrudan ilgili e, seçime ve seçilme hakkının da özgür iradeyle kullanılabilmesi gerekiyor ve seçim sonuçlarının güvenilir olması gerekiyor. Bizim 67. maddemiz zaten bunu güvence altına almış anayasamızda deniyor ki seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılır. Yine ARPA Konseyi'nin... E, temel sözleşmelerinden olan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin bir numaralı protokolü var. Onun üçüncü maddesiyle de aynı ilkeler belirleniyor ve Türkiye'de buna taraf. Dolayısıyla bunlar üzerinden bir tartışma yapılması lazım ama süreçte ilginç şeyler yapıldı. Milletvekili olmak için 18 yaşa inildi vesaire. onları e, ilerleyen zamanlarda zamanı yeri geldikçe e, dile getirmek gerekiyor. Yine aynı şekilde bugün aslında güncel e, konular var. Onları da programın sonuna doğru söyleriz. Evet, HDP'nin sürece şu... katılması katılmaması ile ilgili yapılan açıklamalar evet. var ama öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bakıldığı zaman literatüre seçimlerin güvenilirliği iki yöntemle belirleniyor. Ya parlamento bu konuda esas görev alıyor. Ama o zaman tabii verili bir parlamento olduğu için tarafsızlık, bağımsızlık tartışması gündeme geliyor. Bir de yargıçlar üzerinden yapılan bir denetim var. Orada da meşruiyet sorunu çünkü yargıçlar atandıkları için Hangi yargıç nasıl geldi ülke seçim kurulunun başına vesaire başka tartışmalar gündeme geliyor ama e, Baktım ben dünyada bir birlik yok Avrupa içinde de karma sistemler ya da birinin e, seçildiği sistemler var Türkiye'de de yargıçların denetiminde kanunda açıkça yargı gücünün denetiminde olduğunu söylüyor Şimdi e, Sayın Başkanım siz ısrar e, <gülüyor> Siz bu konuyu söylediğiniz için bir, bir şeyi Buyur, e, kısaca söyleyeyim yani bütün bu anayasal ve yasal değişiklikler ve sizin yani seçimlerle ilgili Avrupa'daki e, uygulamalara yaptığınız atıf sonrası e, bu Electrical Integrity Project'in bir e, raporu var. Hı -hı. Bu rapora göre Türkiye demokratik seçim standartları bakımından bu, Hı -hı. bu anayasal ve yasal çerçeve içerisinde ee, demokratik olmayan ülkelerin yer aldığı bir düzeyde 116. sırada. Evet. Yine World Justice Project'in raporuna göre de hukukun üstünlüğü ölçütlerine göre 113 ülke arasında 101. sırada. Evet. Ve kendi bölgesindeki 13 ülke arasında da sonuncu sırada yani böyle bu şartlarda ve o hal koşullarında evet. bu anayasal ve yasal düzenlemeler çerçevesinde ve bir de evet. birçok belirsizlikle seçimlere giriyoruz. Evet zaten evet. 16 Nisan öncesinde Agitin ve Venedik Komisyonu'nun da sürecin ne kadar adil işletilebildiği katılımın gerçekten sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili ciddi uyarıları İçeren raporları vardı. E zaten aslında sorunun yanıtında vermiş olduk. Evet. İstanbul Barosu <gülüyor> e, niçin bu konuda kendisini görevli hissetti? Ha. İlk kez hissetmiyorsunuz çünkü geçmiş dönemde evet, de çalışmalarınız var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. İstanbul Teşekkür Barosu ya. bu seçim güvenliğinin neresinde neler yapıyor? Ee, yani bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var galiba. İlk kez ben, ben öyle hatırlıyorum. Bu denli adalet teması olan bir seçimi ilk kez yaşıyoruz. Yani bu kadar çok yargının, adaletin konuşulduğu bir seçim hatırlamıyorum ben bunu çok büyük bir tarih olarak niteliyorum yani bizim için bir e, ciddi bir şans bu e, bunun sonucu olarak ortaya çıkan durumlar var çünkü yani ben Türkiye'de e, adalete ilişkin, yargıya ilişkin yaşadıklarımız bu yetmezliklerle ilgili olarak kuşkusuz siyaset kurumunun çok ciddi bir e, katkısı olduğunu asıl e, suçun ...sırnak içinde siyaset kurumunda olduğunu düşünüyorum ama... E, ...halkın da adalet talebinin olmaması bunda çok etkili olmuştu. İlk kez e, galiba bu seçimlerde halkın adalet talebinin yükseldiğine tanık oluyoruz... ...ve bunu çok özenle değerlendiriyorum. E, bu değerlendirmemin somut sonuçlarını da hemen şimdi aldık gibi görünüyor. Yani mesela e, ısrarla... O hal e, rejiminin devam etmesi noktasında bulunan e, siyasi iktidarın dahi şimdi... Ee, seçimlerden hemen sonra o hali kaldıracağını ilan etmesinin bile e, bizim açımızdan daha şimdiden kazanılmış bir zafer olduğunu düşünüyorum. Seçimlerin sonuçları ne olursa olsun. Hız denir tutarlarsa. Ee, tabii tutarlarsa yani e, tutmazlarsa da çok kötü durumda kalacaklardır. Yani bu kadar açık bir biçimde üstelik seçimlerden hemen sonra kaldıracakları gibi bir taahhütte bulunulması evet. e, sanıyorum bizim açımızdan daha seçimler yapılmadan bir Hukuk kurumu olarak söylüyorum. Onun başındaki bir insan olarak söylüyorum. Çok büyük bir şans diye nitelendiriyorum bunu. Tam bir baskı grubu olma fonksiyonu. Yani bir şeyi başarmışız gibi geliyor bana. Yani en azından söylemlerimizle, bastırmalarımızla e, e, sonunda inandırdık ki yani bu ülkede o hal ekonomik açıdan da, siyasal açıdan da, demokrasi açısından da, yargı açısından da çok ciddi bir darbedir ee, ve bu e, bunu bu bu sonuçların ortadan kaldırılması gerekiyor çünkü ben Tahibat yürekten evet yani yürek, yürekten inanıyorum ki Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda en küçük bir adımın atılması gerekiyor ise ki gerekiyor. Önce o hali kaldırarak başlayabiliriz. Yani o hal varken herhangi bir biçimde bir demokratik adımın atılmasının asla mümkün olmayacağını Buradan şu çıkıyor Sayın Başkanım? Eğer mevcut iktidar bile seçimlerden hemen sonra o hali kaldıracağız diyor ise... iktidar değişir, yeni bir iktidar gelirse onlar evleviyetle kaldırırlar o hali diye. Tabii tabii. Yani şu anda seçime giren siyasi partileri içerseniz... anlayabiliriz içersiniz. değil tabii, mi? Tabii tabii yani... ...bunun aksini söyleyen bir siyasal kurum... ...kalmadı zaten yani... Onu şans olarak niteliyorum. Yani giderken daha gitmeden seçim olmadan bir şeyi başarmışız gibi geliyor bana. Yani bunu seçimlerin sonuçları kadar değerli sayıyorum. Yani demokrasi açısından, <gülüyor> geleceğimiz nokta açısından son derece değerli sayıyorum. Ne kadar yani seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerimde sonuçlara göre umutsuzluk taşıyan bazı mecraların bulunduğunu söylesem bile şu anda bulunduğumuz durum itibariyle bunu saptamak gerekiyor. Bunu, bunu çok önemsedim ben geldiğimiz nokta itibariyle. Yeah. <laughs> E, bu kadar çok adalet teması, evet, e, ilk kez bu seçimde yaşanıyor ve tabii bu, bu denli adalet temasının yaşandığı bir yerde de e, e, baroların sistemin dışında olmasını beklemek mümkün değil, kuşkusuz. O katkı ona bir, bizim de bir katkı vermemiz gerekiyor. Biz aslında İstanbul Barosu olarak siz de biliyorsunuz ya, yani şimdiye kadarki bütün seçimlerde e, o seçimlerin güvenliğini sağlayabilmek adına meslektaşlarımızdan bazı katkılar istedik. O katkıların içerisinde bulundular onlar da. Sağ olsunlar. Yani her zaman o gördük ama bu kez çok özel bir duyarlılık vardı. Mesela geçenlerde, geçen cumartesi günü e, yaptığımız eğitimdeki salonumuz doluydu yani 300 kişiye yakın meslektaşımız vardı ve yani ilk kez görev alanlar el kaldırabilir mi dediğimde salonun çok büyük bir bölümünün el kaldırdığını gördüm. Yani ilk kez görev alan meslektaşlarımız var. Bu da bu seçime ilişkin çok özel bir ...duyarlılığın avukatlar tarafından paylaşıldığını gösteriyor. Bu son derece önemli bunu da çok son derece önemsiyorum. E, ama geçen seçimlerden farklı olarak bu seçimlerde bazı değişiklikler oldu. Seçimin yöntemine ilişkin, yapılmasına ilişkin, özellikle de ittifak sistemine ilişkin değerlendirmelerin dışında kalarak söylüyorum. Biz şimdiye kadar bu katkıları vermeye çalışıyorduk, işin içinde olmaya çalışıyorduk ama... ...bütün bu seçimlerin bize öğrettiği bir şey oldu sonunda. Eğer özellikle de partiler arası bir koordinasyonu sağlayamazsak, tepede bir eşgüdüm olmazsa eğer... Ee, istediğimiz sonucu tümüyle elde edebilmemiz mümkün olmuyordu. Mesela işte her okula bir avukat diye bir hedefle yola çıkıyorduk. Yıllardır çıkarız bu hedefle. Yıllardır her seçimde yaparız bunu. Ama her okulda bir avukat bulunduramadığımız gibi bazen bir okulda üç avukat, beş avukatın bulunduğuna da tanık oluyorduk. Hı. Bu bize hep e, özellikle de e, siyasi iktidar dışında kalan partilerle ilgili bir eşküdümün zorunlu gösteriyordu. Ama bu eşküdüm bir türlü kurulamıyordu. Şimdi işte e, yola bu kez böyle çıktık, böyle bir eşgüdümle çıktık. Sensiz olmaz hareketi böyle bir eşgüdümün sonucu olarak ortaya çıktı e, ve e, bu eşgüdümü sağlayabilmek açısından da e, çeşitli çalışmalar yaptık. Başlangıçta Ankara'da bir çalışma yaptık, e, 17 baro katıldı. E, o çalışmanın sonucunda e, önce seçimin e, durumu, konumuyla ilgili e, bu koordinasyonun nasıl sağlanacağıyla ilgili bir toplantıydı. Sonra İstanbul'da e, e, o Ankara'da yaptığımız toplantıda da bir karar almıştık. E, bu işe baro başkanları e, böyle birilerini tayin ederek falan değil... ...fiilen kendileri bulunarak katılmalıdırlar. Bu kez seçim çok önemli. Adalet temasının bize söylemeye çalıştığı bazı şeyler var. Sonuçlar hepimiz açısından e, sadece bir siyasi partinin seçim kazanmasının... ...ötesinde anlamlar taşıyan bir tablo ortaya çıkaracak. Dolayısıyla buna... ...daha ciddiyetle baktığımızı... ...hem meslektaşlarımıza anlatabilmek bakımından... ...hem de gerçekten etkin olabilmek bakımından... ...böyle hareket etmemiz gerektiği düşünüldü... ...ve Baro Başkanları bir eğitim aldılar... ...eğiticinin eğitimini aldılar... Ee, ...İstanbul'da böyle bir eğitim yaptık... ...sonra biz e, meslektaşlarımıza... ...eğitim vermeye başladık... Ee, ...İstanbul'da iki eğitim verdik... ...üçüncüsünde Cuma Cumartesi günü seçimden... ...bir güne ver ve iki güne var vereceğiz... Ee, ...son dakikaya kadar da bu eğitimleri... ...vermeye devam edeceğiz... Ee, ama o toplantılarda bir doğu ve güneydoğu'da yaşanan manipülasyonlarla ilgili, o ile ilgili özellikle sandık taşıma, sandık, birleştirme, evet, bölge aynen. değiştirme şeklindeki düzenlemelerle aynen, evet, ilgili. Evet. Bunlarla ilgili sorunların e, asıl orada e, çok da fazla olduğu, yani buralarda bazı şeylerin olabileceği dolayısıyla sandıklara e, sahip çıkılması gerektiği, özellikle de yapılacak itirazların hukuki bir veçeye oturtulması bakımından hukukçuya olan ihtiyaçlar falan bunları tespit etmiştik ama özellikle Doğu ve Güneydoğu barolarının başkanları ya bizim oralarda çok daha ciddi sorunlar var. Dolayısıyla bizim bu iradeyi, bu şimdi... Ankara'da İstanbul'da çıkmış olan iradeyi Oralara da taşımamız gerekir Gibi bir tablo oluştu Ve bunun üzerine 29 Mayıs'ta Diyarbakır'a gittik Diyarbakır'da 30'a yakın Baro Benzeri daha Ankara İstanbul'da yaptığımız Toplantıların benzerini yapıp bir sunumla Birlikte yeni kararlar alırken Bir taraftan da kamuya Seçimler üzerindeki kendi Rolünü Demokratik hukuk devleti çerçevesine oturtması konusunda bir, bir, bir bakıma bir ihtar vermiş gibi olduk Çünkü oralarda gerçekten de dinlediğiniz öyküler özellikle de son referandum konusunda dinlediğiniz öyküler Seçimin bir hukuk çerçevesine oturtulması ihtiyacını son derece zorunlu kılan bir tablo oluşturuyor Yani böyle bir şey var Üstelik biz oraya gittiğimizde yeni bir karar almıştı yüksek seçim kurulu. 144 bin seçmeni ilgilendiren bir sandık taşıma olgusuyla karşı karşıyaydık. Yine bizim için bu çalışmaları koordine ederken, eşgüdüm içerisinde olurken bir risk haritası çıkarmıştık. Bu risk haritası da özellikle 16 Nisan seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı manipülasyonların nerelerde daha yoğun olduğu şeklinde beliren risk haritalarıydı. Oralara e, özellikle hukukçuları yönlendirebilmek, e, bazı yerlerde belki de sadece milletvekillerinin bulunmasını sağlamak, daha yetkili olmak bakımından e, çok önemliydi. Bütün bunları konuştuk. Çünkü oradaki e, e, tablo şöyle olabiliyor. E, bu, bunu daha o, o aşamada netleştirememiştik ama daha sonra netleşti de. E, 7-8 köyü mesela bir köyde birleştirebiliyor bir sandıkla. Bunu iki tarafta kendince meşru bir biçimde açıklayabiliyor yani valilik seçim kuruluna başvururken işte burada terör örgütünün baskısı var vatandaş gerçek anlamda iradesini ortaya koyamıyor diyor. Vatandaşa sorduğunuz zaman da hayır, ben iktidarın aleyhine oy verdiğim için böyle bir önlem alınıyor deniliyor. Mesela kan davalarının olduğu köyler birleştirilebiliyor. Dolayısıyla birisinin öbür köye gidebilmesinin mümkün olmadığı bir tablo oluşturabiliyor. Ya da bazı köyler, bazı köylerin sandığı korucu köyünün sandığıyla birleştiriliyor. Bu tür öyküleri, özellikle böyle, e, evet, böyle şikayetler var e, dolayısıyla buralarda alınacak önlemler çok önemli e, özellikle e, geçmişte e, Urfa'da Şanlıurfa'da e, çok ciddi öyküler var ya yani çok ciddi e, manipülasyonlar var e, e, anlatılanlara göre yani bir sandıkta bütün seçmenlerin oy kullandığı bütün seçmenlerin aynı geçerli başka. olduğu ve bütün seçmenlerin aynı partiye oy verdiği daha doğrusu evet oyu verdiği geçen e, referandum e, itibariyle bu tür e, e, sonuçlar önünüze yani bir hikaye olarak bir öykü olarak falan değil doğrudan da öyle belge olarak gelebiliyor yani bunları görebiliyorsunuz. E, biz bunları işte risk haritasının içine yerleştirmiştik. Oralarda nasıl ne yapabiliriz e, uzun uzun konuştuk e, ve geldiğimiz nokta itibariyle de şimdi oralarda bu ilgiyi sağlamaya çalışıyoruz. Bunu başarabildik mi? Ee, başardığımızı iddia etmemiz mümkün değil yani Ankara'da İstanbul'da büyük kentlerde e, e, gerçekten de bizim meslektaşlarımızın çok yoğun bir talebiyle karşılaştık ve sağ olsunlar biz şimdi zannediyorum İstanbul'da Ankara'da büyük şehirlerde e, bir e, her okula bir avukatı mutlaka bulunduracağız e, İstanbul'da da mesela şikayet edilen bölgeler vardı oralardan başlayarak e, yerleştirmeye başladık bu koordinasyonu yukarıda bu sensiz olması hareketi yapıyor e, e, yani zordan kolaya doğru giderek. Yani ne bileyim Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi sandığına seçmenin bile sahip çıkabildiği alanlarda o varsın olmasın çok önemli değil. Çünkü bizim meslektaşlarımızdan onu rica ediyor Yani mesela Sultan gider misin? İşte Bağcılara gider misin? Arnavutköy'e gider misin? Daha çok sormaya başladık şimdi. E, sağ olsun meslektaşlarımız oralara da gidip gitmeyi kabul ettiler. Böyle bir şey var. Zordan kolaya doğru gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla İstanbul'dan Ankara'da bunu başarabileceğiz. Ama gerçek başarıyı daha çok doğu ve güneydoğudaki sandıklara avukat bulundurabilirsek yaşamış olacağız. Bir de konumu doğru e, anlatmamız gerekiyor. Çünkü e, bazı meslektaşlarımız da dahil olmak üzere bazı yurttaşlar da biz, yani ne yaptığımızı anlamaya çalışırken sanki bir bir partinin lehine, öbür partinin aleyhine bir şeyler yapıyormuşuz gibi düşünüyorlar. Hayır bizim böyle bir derdimiz yok. Her bir partiye aynı uzaklıkta, her bir partiye aynı yakınlıktayız. Bizim böyle bir derdimiz Çünkü yok. Çünkü hukukçuyuz biz. Evet. Yani biz hukukçuyuz ve sonuç itibariyle e, tırnak içinde büyük harflerle, altını çizerek, üzerini boyayarak söylüyorum. Biz... ...adil bir seçim istiyoruz... ...başka hiçbir amacımız yok... Sadece adil seçim istiyoruz. Bu seçim sonuçları e, ilan edildiği zaman kimsenin kafasında herhangi bir kuşkunun olmadığı... ...en azından ortaya çıkabilecek kuşkuları biz avukatlar olarak... ...hayır kardeşim ben oradaydım ve gördüm bu böyleydi sonuç diyebileceği bir noktada sıfırlamak istiyoruz. Bizim bütün amacımız bu. E, o nedenle de ortaya çıkabilecek olan sorunlara, müşahitlerle, sandık sorunlarıyla... E, ...herhangi partiyle, hangi partiyle olursa olsun... Onların sandık başında meydana gelebilecek olan şeylerle ilgili olarak itirazlarını... Hukuk çerçevesi içerisinde yapabilecekleri bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz. Yani hem seçim kanununa uygun itirazlar olsun hem de öbür taraftan işte Yüksek Seçim Kurulu'nun yayınladığı özellikle 135 ve 135 iki sayılı genelgelere uygun şeyler üretelim. Yani itirazlar üretebilelim. Onları delillendirebilelim. Yani sadece verilen bir dilekçeyle bu işin olmayacağını ortaya koyabilen bir hukuki yardımı sağlayabilelim. Şimdi, rağmen de sorunlar evet, Şimdi Başkan aslında dediniz ki yani bizim bir acaba sanki bir partinin lehine çalışıyormuşuz bu çalışmalar evet. avukatlar de, diye böyle bir şeyi dile getirdiniz ve bir de dediniz ki aslında e, e, bu seçimle ilgili risk haritaları Hı -hı. oluşturduk ve neler yapabileceğimizi konuştuk avukat arkadaşların bu konudaki rolünü e, belirlemeye çalıştık dediniz aslında bu ...risk bölgeleri oluşturan bölgelerin dışında genel bir tablo var, genel bir risk tablosu var ve orada mutlaka bu tablo içerisinde avukatlara ihtiyaç var. Çünkü bu seçimde artık seçim sırasında Adalet Bakanı özellikle... İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ama Adalet Bakanı değişmeyecek. Dolayısıyla seçimle ilgili hukuki sorunlarda doğrudan yürütmenin e, bu, burada fiili olarak da e, iktidarın e, denetiminde olacak bir seçim görünüyor. O zaman gerçekten risk bölgeleri dışında genel olarak Türkiye'deki seçimin hatta Türkiye dışındaki e, yabancı ülkelerdeki e, yapılacak seçimlerin dahi hukuki bakımdan güvenliği ile ilgili tarafsız bir kurumun kuruluşların ki bunlar işte Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere barolar ve diğer hukukçular olabilir. Bu bakımdan yani baroların bir parti lehine değil genel olarak bu riskli tablo içerisinde hukuk adına bir görev yapması ihtiyacı da kendiliğinden Tabii, doğuyor. Bu bu bizim şey böyle kökleşmiş temel sorunlarımızdan birisi. Maalesef seçimlerde kamu kendi gücünü bağımsız olmasını beklediğiniz kurumlar üzerine kuruyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir demeci var. Yani o bile evet. yeterli. Yani seçim kuruluna yüksek seçim kuruluna söyledim. Bir, evet. Bir partinin genel başkanının evet. nasıl TRT'de konuşma yapacağına ilişkin şeyleri söylediğini belirtiyor. Yani böyle şeyler özellikle de kamuda Doğu ve Güneydoğu'da valiler aracıyla muhtarlara iletilen talimatlarla falan da ifade ediliyor. Yani ee, bazı şeyler o kadar da açıkta yapılıyor ki Yani bazı seçim propagandalarının Doğrudan kamu gücüyle e, kamunun e, yüklendiği, finansmanla yapıldığı e, her şeyiyle gözler önünde. Yani böyle, böyle bir seçim yapıyoruz. Üstelik bu cum mesela Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili nasıl yapılacağına ilişkin bir yasa da var. Yani bu yasa bir tarafa atılmış vaziyette neredeyse. Birileri için bir tarafa atılmış vaziyette. Birileri de kendince yasayı uygulamaya çalışıyor. E, dolayısıyla e, son derece ciddi bir haksızlık var. Bunların gözlenmesi, tespit edilmesi gerekiyor. E, o hal tek başına e, bir Hukuki özgür bakımdan, evet yani özgür seçim açısından e, hukuksal bir e, sakatlık oluşturan bir olgu tek başına o hal bile böyle bir olgu işte tam böyle bir tablo içinde belki de e, hem İstanbul barosunun hem Ankara barosunun hem de avukatların seçim güvenliği ve adaletinin sağlanması açısından görev aldık görev yapacağız sorumluluk evet. üstleniyoruz demesi halkta ciddi bakımdan bir umut ve yani seçim yapılacak ama sonuç ne olacak endişesini aşan bir e, tablo oluşturdu. Gerçekten böyle bir duygu var. Ben onun için böyle şimdi konuşmalarımıza devam etmeden içinde umut olan bir şarkıyla ara verip arkasından e, ayrıntılara tamam. girelim diyorum. Bana bir şarkı söyle içinde hüzün olsun bana bir şarkı söyle içinde yüzün olsun başına kuşlar konsun sonunda gurbet olsun yare do olsun bana bir şarkı söyle Yâre ama olsun, bana bir şarkı söyle İçinde toprak olsun, sarar mı yaprak olsun Dillerde bayrak olsun, bana bir şarkı söyle bir şarkı söyle, içinde hüzün olsun. Bana bir şarkı söyle, içinde hüzün olsun. gü söyle içinde yüzün olsun başına kuşlar konsun sonunda kuvvet olsun yare doymamak olsun bana bir şarkı söyle içinde toprak olsun sararmış yaprak olsun dillerde 94.9 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı'ndayız. Ee, başta da söylemiştik. Konuğumuz bugün İstanbul Barosu Başkanı Sayın Durakoğlu. Ee, hem e, bu 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili anayasal çerçeveyi ve bu seçimlerin önemini, e, bu seçimlere girerken e, yapılan yasal değişiklikleri, ve uygulamadaki bir takım sıkıntı, sorun ve şüpheleri. Bununla ilgili siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları kadar barolara düşen görevi ve baroların, İstanbul Barosu'nun Ankara Barosu'nun başlattıkları bu çalışmaları konuşuyoruz. Evet. evet. E, elimde şimdi Sayın Başkanım sizin de imzacısı olduğunuz 15 Baro Başkanı'nın imzaladığı 29 Mayıs tarihli toplantının sonucu var. E, orada sizin de dediğiniz gibi sadece Doğu ve Güneydoğu illerinin baroları değil Ankara ve İstanbul'un dışında Kocaeli. Bursa, Antalya gibi Adana gibi büyükşehir e, belediyelerinin de başkanlarının da belediye nereden çıktı olduğunu e, görüyoruz ve çok önemli bir şeye değiniyorsunuz e, bildiğinizde Sayın Başkanım seçim güvenliğinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğuna dikkat çekmek çektikten sonra yüksek seçim kurulu ve seçim kurulları görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Bu bağımsızlık ve tarafsızlık kuralı uyarınca propaganda hürriyetinin ve seçmen iradesinin üstünlüğünün gözetilmesi gerekir e, diyorsunuz ve bu e, e, bar, e, avukatlık kanununun 76. kanunun e, maddesine dayanarak da baroların insan haklarını koruma ile ilgili görevi gereği yola çıktığınızı söylüyorsunuz. Gerçekten de seçme ve seçilme hakkına baktığımızda seçimlerin serbest yapılması gerekiyor. Yani oy verenlerin hür iradeleriyle hiçbir etki altında kalmadan oylarını kullanmaları gerekiyor. Devletin görevi de bu ortamı sağlamak, güvenceyi yerine getirmek. Tabi bütün süreçlerin demokratik işlemesi hem seçil, adayların belirlenmesi hem de oyların kullanılmasında şeffaflığın, denetlenebilirliğin sağlanması gerekiyor. Avrupa Konseyi de İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarıyla bu hakkın kapsamını değerlendirmiş. Ee, en cimri davrandığı e, hak türlerinden bir tanesi bu serbest seçimlerle ilgili düzenleme insan hakları Avrupa Mahkemesi'nin önceleri bunu sadece devletin yükümlülüğü kapsamında ele almış içtihatlardaki gelişme sürecine baktık. Sonra herkes için oy hakkından söz etmiş, sonra öznel katılım hakkından söz etmiş ama Allah'tan 11 nolu protokol ile Tekrar düzenlenmiş ilgili madde yani ek bir noğlu protokolün üçüncü maddesi ve e, serbest lafı öne getirilerek serbest seçim hakkı olduğu kabul edilmiş ve artık o noktadan sonra bunun bir birey hakkı olduğu da e, net bir şekilde ortaya konmuş durumda ve Türkiye hakkında verilen örneğin sadak kararı var. Sadak kararında o zaman hatırlayınız 95 öncesinde anayasa 84. maddeye göre partisi kapatılan milletvekili bir daha aday olamıyordu. Onu onunla ilgili ihlal kararı veriyor ve şey tartışılmış. Acaba seçme hakkı kapsamı nedir? Hatırlayın Mansur kararı var Türkiye hakkında yerel yönetimlerle ilgili seçimler acaba bu hakkın kapsamında mı? Hayır değil diye karar çıktı. Yine hatırlayınız 16 Nisan'da geçen seneki referandumda da acaba referandum bunun kapsamında mı? Diye tartışıldı. Orada da girişimler olumlu sonuç vermedi. 8 Temmuz 2017'de Anayasa Mahkemesi dedi ki anayasa bunu güvence altına almıyor. Hiç şeye geçmedi bile. Avrupa Sözleşmesi'nin ek protokolünün kapsamına geçmedi bile ama sonra Anayasa, Avrupa Mahkemesi de bu bunun kapsamında değildir dedi. Ama acaba e, yasama organının dışında bir seçimi de kapsıyor mu diye hala tartışılıyor. Şimdi burada kavramlar çok karmaşık ama sonuç olarak deniyor ki yasama kuruluna ve organına seçim yapılıyorsa bu hak ek bir noğlu protokolün kapsamındadır. Dolayısıyla buradaki bir hak ihlali ee, hem Anayasa Mahkemesi'ne başı, evet. hem İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla götürülecektir. Dolayısıyla şimdi eğitimlerinizin içeriğinden de bize bahsetmenizi istirham edeceğim. Eminim ki e, hukukçu arkadaşlarımızın süreci izlerken ileride e, hak ihlallerinin yüksek mahkemeler tarafından gerçek e, bir adalet ve e, olguya yönelik olgunun gerçekten saptanmasına ilişkin Değerlendirme yapmasına yönelik saptamalar ve gözlemler yapması gerekiyor. Tolga Şirin'in bu konuda bir makalesi var. O diyor ki, insan hakları mahkemesinin yeni kararlarını, örneğin Bosna Hersek hakkında verdiği bir karar var. Devlet başkanı da seçimle geliyorsa, bu seçim de Ekburnuolu Protokolün üçüncü maddesinin kapsamındadır deniyor. Serbest seçim. Evet, serbest, e, yani illa yasama Ekbir... kurulunun seçilmesi gerekmiyor. Devlet başkanı da halkoyla seçiliyorsa, örneğin. Bosna Hersek'le ilgili ikinci meclisin seçimi yani asıl meclisin değil ikinci meclisin seçimiyle ilgili acaba girer mi girmez mi diye tartışılmış ve ikinci meclisin onayı olmadan yasa metni yürürlüğe giremediği için yasamadaki bu etkin rolünden dolayı o meclisin seçimlerine ilişkin de kapsamda olduğu söylenmiş. Dolayısıyla bu seçimin yerinden yönetim ve referandumdan bir farkı olacak hukukçulara gerçekten önemli bir. Görevler düşüyor. Şimdi siz az önce bir tanesini söylediniz. Bir de dün video düştü sosyal medyaya. Orada da AKP'nin kendi içinde mahalle başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu kapalı kapılar ardında söylüyorum. HDP'yi markaja alın. Tabi diyebilir kendi içinde. Ama tabi bu markaja alın içinde gerçekten propaganda eşitliği sağlanabilecek mi? Gibi bir takım tartışmalar da var. O yüzden yap yaptığınız görevin önemi... Ve Türkiye'ye etkileri gerçekten önemli. Şimdi elimizde kitabınız var. Her okulda bir avukat resimli evet. bir kitapçık basmışsınız e-kitabı. Burada bu girmeden ben bunu gir açıklamanızı bu, ve bu... eğitimlerde neler avukatlara e gösteriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> e i̇şlev nedir? Eğitimin amacı nedir? Onu sormak istiyordum. Şimdi buna girmeden evvel Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından söz ettiniz. Cumhurbaşkanı evet, onu dedi, onu dedi ki dünkü istedim. açıklamalarında yani dedi ki mesela Demirtaş'la ilgili işte bu anayasadaki 67. Ha, madde evet, evet. E, protokolün e, işte bir, bir ne protokolün 3. Maddesi. maddesindeki serbest seçim sistemi çerçevesinde evet. dedi ki yani bu tutuklu adam niye e, böyle aday olabiliyor? Hükümlü yani, olmasına ne gerek var demeye olmasına getirdi gerek ama yok dedi. anayasa ama çok açık. Hem anayasa açık hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin seçme Hı -hı. ve seçilme e, hakkından yoksun bırakılması konusunda e, kriterleri şu... Birincisi bu kanunla açıkça düzenlenmelidir. İki, ölçülük ilkesine uygun olmalıdır. Hı. Üç, akıl sağlığı nedeniyle kısıtlananlar veya ağır suçlardan Hı. hüküm giyenler seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılabilir. Ayrıca son olarak da siyasi haklardan yoksunluk veya akıl sağlığı nedeniyle kısıtlama mutlaka bir mahkeme kararına dayanmalıdır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın yani tutuklu olan bir kişinin... Aday masumiyet olamaması karinesi. gerektiği konusundaki açıklaması hukuki dayanaktan yoksun. Evet. Çünkü böyle bir karar yok ve bu hem anayasanın hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kriter olduğu bu dört koşuldan hiçbiri evet. Demirtaş için yok. Anayasa 76'nın ikinci fıkrası toplam bir yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar diyor mahkum tutuklananlar ama. demiyor. Evet. Tutuklu evet. kişiler hala masumiyet karinesinden yararlanıyor. Bozulabilir Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Bunu bilmek falcılıktır, tahmindir ama evet. yargının ne karar vereceğini öngörebilmemiz hı hı. mümkün değil. Bu süreçte verilebilir mi diye ben bekledim aslında. Aday listeleri kesinleşene evet. kadar hızlı bir onama <gülüyor> gelecek mi diye ama gelmedi. Demek ki yargı serin duruyor. Rutin sürecini Hadi işletiyor o zaman ona saygı duymak aslında, gerekiyor. Aslında Demirtaş'ın avukatlarının söylediği kadarıyla bazı, yani Demirtaş'la ilgili veya Demirtaş'la beraber ile ilgili e, davalarda davayı bir an evvel bitirme konusunda bir takım e, e, şeyler, e, dedi, hızlanmalar kurular. oldu Olur. ama buna evet. avukatların ve itirazları, hukuki itirazları ve yargının olağan süreci gerekçeleriyle bir imkan olmadı şu ana kadar. Evet, evet. ben şimdi, şimdi, ben şimdi ben bu kitapçıktaki... Bu kitapçık, evet, kitapçık evet. içeriğinde ne var ve siz avukatları yani geçirken, evet. nelere dikkat ediyorsunuz? Konu son derece teknik bir konu. Ben kişisel olarak daha evvel de bilgi sahibiydim ama bu süreç içerisinde yeniden böyle kendim de eğitim olarak girdiğimde daha bir teknik olduğunu gerçekten Özel bir araştırmanın Özel bir incelemenin Özel bir e, çalışmanın gerçekleştiğine Ben de tanık olmuştum e, Sandık kurullarının Sabahleyin oluşmasından itibaren Başlayan süreçte Gerçekten de e, dikkat edilmesi Gereken pek çok konu var ee, biz bu hazırladığımız kitapçıyı meslektaşlarımız için hazırladık Yazdığımız her cümlenin arkasına e, seçim kanunun ilgili maddesini ya da genelgenin ilgili maddesini yazdık Yani e, meslektaşlarımızın itirazlarını yaparlarken özellikle de e, hangi dayanaktan hareket ettiklerini seçim kurulunda görev alanlara ya da işte sandık kurulunun başkanlarına ya da üyelerine iletirken dayanaklarıyla birlikte iletmesini sağlamaya çalıştık. Yine teknik bilgiler verdik. Yani bir şeyi görmek, onu tespit etmek, onun için bir şikayet dilekçesi, itiraz dilekçesi vermenin yetmeyeceğini onu delillendirmek gerektiğini, delillendir evet, aynen delillendirmediğiniz takdirde onun soyut bir iddia olmaktan öteye geçmeyeceğini seçim kurulları tarafından da çok kolayca o itirazların reddedilebileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan durumu kendisi dışında da tespit eden bir tutanağın... ...bu itiraz direkçelerine ekletilmesi gerektiği gibi e, bilgiler e, veriyoruz. Bu seçimin e, sanıyorum ki en e, bildiklerimizin, şimdiye kadar bildiklerimizin... E, ...ya da yaptığımız seçimlerden farklı olan yanı... E, ...özellikle ittifak sisteminin doğuracağı sonuçlar... Bu sonuçların nasıl ve ne biçimde ortaya çıkabileceğini tahmin edebilmek için de bu don sistemini biraz iyi bilmek gerekiyor. Çünkü hakikaten de e, ittifak sistemi bu ittifaka dahil olan partilere e, çok ciddi bir avantaj e, getiriyor. Yani %1 bile oyu olmayan partinin %10 baraj aştığı, şey yok, evet, baraj bir problemi yok, yok. Evet. ama %9.9 alsa e, ittifakta Aynen. değilse e... baraja takılıyor. <gülüyor> evet. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir e, e, yani bu, bunun hakla, hukukla falan vicdanla izah edilebilir, şey vicdanla izah edilebilir bir yanı yok kuşkusuz. Ama e, ama daha ötesi don sistemi içerisinde eskiden bir siyasi partinin o seçim çevresinde çıkarabileceği milletvekili sayısına kadar bölünebilen oyları vardı ya... Evet. ...şimdi onlar tek tek siyasi partiler için değil doğrudan ittifakın oyunun bölünmesi suretiyle tespit ediliyor. Yani önce ittifaka kaç parti dahil olursa olsun o partilerin tamamının çıkarabileceği milletvekilleri bu bölünme suretiyle ortaya çıkıyor. Bu ittifaka dair partiler açısından çok ciddi bir avantaj doğuruyor. Ee, daha sonra da yine don sistemi işletirerek ittifak içerisindeki partilerin o toplam milletvekili sayılarının kendilerine ne kadar tekabül ettiğini anlayabilmek için yeni bir sistem daha çalıştırılıyor. Ee, dolayısıyla oy verme dediğiniz şeyin e, bir ölçüde de karmaşıklığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu ittifaka dahil siyasi partilerin bulundukları kutuya birden fazla basılacak tercih mührünün de geçerli oy olarak kabul edildiğini düşünürseniz son derece karmaşık bir tablo ortaya çıkarıyor. Biz buradan yani yurttaşlarımızın kafasını karıştırmadan çok temel bir şeyi söylemeliyiz diye düşünüyorum. Yani aslında eskisinde eskiden nasıl oy veriyorsak şimdi de öyle oy vermeliyiz. Yani bir siyasi parti, hangi partiyi düşünüyorsak o siyasi partiye oyumuzu vermeliyiz. İkinci bir e, tercih mührünü bir herhangi bir yere basmamalıyız. Çünkü, çünkü zarfa koyacağımız e, seçmen, seçim pusulası içinde cumhurbaşkanlarının ki ayrı, partilerinki ayrı. Evet. O zaman partilerinkine bir mühür. Cumhurbaşkanı'nın yine bir, bir mühür. Bir. Evet yani bu böyle oy kullanmalıyız. Çünkü ittifak e, sistemi içerisinde o ittifakın bulunduğu kutunun içinde e, herhangi bir yere basılan ikinci, üçüncü, sekizinci mühür bile o ittifak onu bir ittifak oyu olarak kabul ediyor. Onu geçerli kılıyor. Ama geçerli kıldıktan sonra o verilen oyun hangi siyasi partiye ait olacağını ...bütün sandıkların birleşmesinden sonra... ...ilçe seçim kurullarında yapılacak... ...bir çalışmayla tespit ediliyor... ...dolayısıyla... E, ...böylesine müphem denilebilecek bir... E, ...hem hukuki bakımdan evet, ...hem de matematik bakımından... Matematik e, ...sonuçlar doğuracak... ...çünkü e, evet bir geçerli oy kullanılmış oluyor... ...ama hangi partiye kullanıldığı... ...daha sonra... ittifak sistemi içerisindeki partilerin... ...aldığı oyların... ...oranlanması suretiyle tespit ediliyor... Ee, çok basit bir anlatımda böyle olmayacak kuşkusuz çünkü 0, bilmem kaçlarla ifade edilen bir sayı çıkıyor ama ittifak sisteminde üç parti olsa birisi 60, birisi 30, birisi 10 oy almış olursa A partisinin yüzde 60, B partisinin yüzde 30, C partisinin de yüzde 10 oy aldığını kabul etmemiz gerekiyor. Ee, i̇ttifaka dahil olan partilerden hangisine verildiği belli olmayan ama geçerli Hı. olan oylar da ayrıca kenara konulduktan sonra %60, %30, %10 oranında bu partilerin oylarına dahil ediliyor. Bu çok ciddi bir çalışma ve bu çalışma üstelik sandıklarda tek tek yapılmayacak. Sandıklarda bu partilerin evet partilerin aldıkları oylar belirlenecek. Bir de ittifaka dahil olan partilerin ...oyları diye ayrı bir kutuda... O ...oylar sayılacak. Ve bunlar, bu nedenle de bunun denetimini de... ...çok zor değil mi? Başkan? Aynen. Çünkü bu denetim... Son, bu, ...bu sayım sonuç itibariyle... ...bu ekleme daha doğrusu... Seçim, ...ilçe seçim kurullarında yapılacak. Oralarda da böyle... E, ...mesela bizim demin anlattığımız şekilde... ...rol alabilmemiz falan mümkün değil... ...sonuçta. Yani orada... E, ...her partinin ilçe seçim kurulu üyesi var... ...gerçi her partinin gözetimi altında... ...yapılacak bütün bunlar ama... ...bir hukuki değerlendirme yapılmasına... ...imkan verilebilecek bir nokta... ...yani bizim e, herhangi bir avukat... ...olarak e, elimizde... ...bir müşahit kartı bulunsa dahi... E, ...oralarda bulunmamız mümkün değil... E, ...öyle olduğu için de... ...bu anlamda siyasi partileri... ...siyasi partilerin seçim kurulundaki... ...temsilcilerine olağanüstü bir görev düşüyor... Başkan ben sizin sunum şeyinizi bozmak istemiyorum ama hı. tam bu noktada yani bu, bu, bu özel duruma geldiğiniz için bir şey sormak istiyorum. Bu seçsiz denilen bir hı hı, elektronik hı. sistem var. Bu sistem e, siyasi partilerin e, denetimine açık değil veya onların bildiği bir sistem değil anladığım kadarıyla bu konuya e, açıkmış e, hatta e, yani entegre olmuş vaziyetteler siyasi partiler ama burada önemli evet. olan nokta e, seçim kurullarının bu sisteme girdiği bilgilerin aynı şekilde e, dayanaklı olarak yani işte o ıslak imzalı tutanağı partiye götürün lafı var ya yani seçim evet. kurullarına götürün Aynı zamanda da ondan bir tane kendiniz alın diye parti müşahitlerine söylenen şeyler var ya bunun aslı da o. Dolayısıyla seçim kurullarının o sandıkla ilgili olarak ıslak imzalı tutanağın seçim kurullarına götürülmesi o seçim kurullarına götürülen tutanağın bir nüshasının da e, partilerin elinde bulunması, siyasi partilerin elinde bulunması... Herhangi bir evet, evet, yani sessiz sisteminin nasıl e, kullanıldığına ilişkin temel gösterge. Bu çok önemli bir şey. Evet. Ama bu benim anlatmaya çalıştığım sistem bu işi geciktirecek. Şimdi başlangıçta e, Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminin sayımı yapılacak. Dolayısıyla evet. belli bir zaman geçecek. Onu çok kısa bir süre içerisinde öğreneceğiz. Ama ondan sonra başlayacak milletvekili seçim sayımı başlayacak. Söylediğim gibi bu sayımların sonucunda ittifak oyları tespit edilecek... Gece yarıları seçim kurullarında bu ittifak oylarının hangi partilere göre hangi oranlarda dağılacağı hesapları yapılacak, onlara eklenecek. Psikolojik olarak biliyorum, ben de birkaç kez görev aldığım için çok net biliyorum, sabah saat 6'da sandık başında <gülüyor> bulunan bir adamın, ee, gece saat iki, iki buçuk, üçte e, yani ne kadar ayakta kalabileceği, üstelik ayakta kalırken de sıfır nokta bilmem kaç oranlarıyla e, bunların ne kadar e, hangisine ait olacağının hesabında da ne kadar uğraşabileceği konusu çok ciddi bir konu. Çok ciddi tartışılması gereken bir konu, çok ciddi önlemler alınması gereken bir konu. E, e, bu adil seçimin sağlanabilmesi bakımından da önemli bu. Bir başka tartışma bu şeyle ilgili var. E, mühürsüz oy puslaları ile evet, ilgili evet, bir tartışma var. Evet bu herkes bunu çok üstte yasa. Bu, burada da e, çok ciddi bir tartışmanın ben seçim sonrasında da gündeme gelebileceğini düşünüyorum. E, yasa e, bir hükmüyle eskiden var olan hükmünü koruyarak mühürsüz oy puslalarının geçersiz olduğunu söylüyor. Ama aynı maddenin altında e, ancak seçim kurullarının, sandık kurullarının ihmal sonucu bu çok önemli. İhmal sonucu mühürlemedikleri oy pusulalarının geçerli olacağını söylüyor. İhmalle kasıtı nasıl Hah, ayırabileceğimiz işte bu, konusu? İşte bu bizim işimiz. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Bu, bu bir hukukçu işi. Yani ihmalin karşıtlığının kasıt olduğu. Dolayısıyla kasıtlı olarak mühürlenmiş olup olmadığı, mühürlenmemiş olup olmadığı konusunun değerlendirmesi yorumu bir hukukçu işi. Oralarda bize görevler düşecek diye düşünüyorum. Özellikle de e, sandıklarda e, oy kullanılan seçmen sayısından daha fazla e, oy çıkması halinde, daha fazla zarf çıkması halinde, e, geçersiz oyların tespitinden sonra e, o e, fazla oyların ayıklanması gerektiği konusu belli başlı bir tartışmayı oluşturacak peki, galiba. Peki hem izleyicilerimize hem kamuoyuna, şöyle bir uyarı yapmak yararlı mıdır? Yani siz e, bu oy pusulalarını alırken bunların arkalarında mühür olup olmadığına bakın ve bu hep her e, pusulada bir işte şey, ilçe seçim kurulunun bir de sandık kurulunun mühür olacak. İki mühür yoksa uyarıp bu mühürleri tamamlayarak oy kullanın diye e, yani bilgilendirmenin yararı evet. ...var değil tabi... ...yani hatta biz bunu... ...beslektaşlarımıza yaptığımız eğitimde... ...özenle bunun dikkat edilmesi gerektiğini... ...ve Sabahleyin... ...bu mühürlenmeyi takiben... ...sandık kurulunun bunu tutanağa... ...geçirmesini sağlamalarını istiyoruz... ...dolayısıyla... ...daha sonra yapılacak... ...itirazlar bakımından bu çok önemli... ...yani o sandıkta... ...300 kişi varsa... ...300 tane orada... ...pusula varsa, zarf varsa... Bu zarfların ve bu pusulaların damgalanmış olduğu, mühürlenmiş olduğu ve mühürlenmiş olduğunun da sandık kurulunda hemen tutanağa geçirildiğinin yazılması gerekiyor. Çünkü o noktadan sonra artık, onun yazılmasından sonra, sonra artık, artık, artık bir, bir, bir sayım mühürsüz. sırasında mühürsüz bir zarfın ya da pusulanın çıkmış olması onun dışarıdan geldiğini gösterecektir. Evet. Bunu geçerli sayabilmek mümkün değil. Bunu, bunu yapabilirsek eğer bu sorunu herhangi bir şekilde tartışmaya meydan vermeden aşabilmiş olacağız diye düşünüyorum. Bunu yapamazsak eğer spekülasyonların çok daha fazla olduğu bir atmosferi yaşayacağız. Şimdiden bazı spekülasyonlar başladı, bunlar doğrudur demiyorum. Tümüyle spekülasyonda olabilir, tümüyle yönlendirme de olabilir... Ama bunlardan ders alarak yola çıkmamız gerekiyor. Peki gereken. Başkan, bunları e, görev alacak avukat arkadaşlara eğitimde anlattık, konuştuk. Si siyasi partileri de. Yurttaşın uyarılması hatta mitinglerde uyarılması konusunda yani mühürsüz olan şeyi kullanmayın bunu uyarın sandık hı hı. kurulunda diye e, bilgilendirdik mi yani barolar böyle bir şey yaptı mı siyasi partiler Bunu bildiğim kadarıyla herkes yapıyor şu anda yani e, evet yani bu, bu, burada bir sorun e, inşallah yaşamayacağız diye düşünüyorum. Herkes bu konuda uyarıyor. E, benim çekindiğim bir tek nokta var yani mühürsüz oy pustaları da geçerlidir gibi bir hüküm. ...tek başına böyle düzenlenmiş bir hüküm değil... ...mühürsüz oy pusulaları... ...ancak ihmal halinde... ...geçerli kabul ediliyor... E, ...dolayısıyla eğer kasıtla... ...böyle bir şey yapılmamışsa... Ee, onun geçerli olmadığı gibi bir sonuca da varılabilmesi çok zor değil hukuk yani evet. dolayısıyla böyle yasa düşünmek açık gerekiyor çünkü. Yasa, yasa açık, yasa açık. Evet. ama orada e, genel olarak bir e, hukuksal bakış açısı içerisinde olmazsanız ya da hukukçu değilseniz e, yasanın düzenlenmesinden çıkardığınız sonuç ya çok önemli değil öyle de olsa böyle de olsa bu oylar geçerli yani mühürlense de mühürlenmese de geçerli hayır öyle değil. Yani, Ve e, özellikle yani e, 16 Nisan referandumundaki e, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bir kararla geçerli kabul edilmiş olmasına karşın yasada bu düzenlemenin halen duruyor olması evet. doğru olanın mühürsüz olan e, oy pusulalarının geçerli olmayacağı Olmadı. şeklinde. Aynen. Aynen yani bu, bu noktaya da halen gelinebilir onu söylemek istiyorum. Çünkü ancak ihmal e, söz konusu ise e, bu mümkün olabiliyor. Onun dışında asla e, mümkün olamadığını e, söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu tür itirazların e, demin Aynur Hanım'ın başlangıçta söylediğine gelelim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, itiraz konusu olabileceği bir noktaya kadar varabilmesi de Bizim burada şimdi yapacağımız itirazların hukuksal temelli olup olmamasıyla ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Yani e, herhangi bir biçimde e, bir tek gözlemcinin e, gördüğünü iddia ettiği bir olaydan dolayı yapa, yaptığı bir itiraz değil. Onu kanıtlayarak tutanak tutarak e, başkalarına ortaklara evet, bu nedenle görev. görev düşüyor. Yani ne kadar hukuksal temelli itiraz yapabilirsek... Bu hukuksal temeli itirazım da. tabii. Soy, hem, sorun, hem hukuksal aynen. temeli olacak hem de dayanağı olacak. Dayanağı olacak, olacak, olacak ve e, şu, sonunda da e, yüksek seçim kurulu ne derse desin. Çünkü orada bir e, tırnak içinde bir kuşku var. Bu kuşkuyu giderebilmiş değiliz. E, 16 Nisan seçim sonuçları nedeniyle ortaya çıkan şaibe orada son dakikada aldıkları kararlar nedeniyle yüksek seçim kuruluna ilişkin bir güvensizlik hala ortada duruyor. Ee, öyleyse bunları e, e, bir parlamento seçimi olması bakımından hiç kuşku yok ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşıyabilmek mümkünse eğer anayasa mahkemesi ve e, e, ahime taşıyabilmek mümkünse eğer o kriterlere uygun itirazların hukuksal temelli itirazların yapılmış olması da son derece önemli. Ne kadar kaldı vaktimiz bilmiyorum ama biraz vaktimiz e, bir dakika kaldı. Belki müzik <gülüyor> koyamayacağız. O zaman son e, izleyicilerimize e, söyleyeceğimiz şeyleri e, hem be, Sayın Başkan hem de siz Aynur Hanım. demokrasi kazansın, irade özgürlüğü kazansın ve e, halkımız oyunu kullanırken e, gerçekten e, bu oyun... Sonunda rejimin nasıl değişeceğini e, araştırsın e, evet. diyorum. Bir sonraki toplantımızda e, Cumhur Belki İttifakı kazanırsa konuşuruz. ne olur? Millet ittifakı kazanırsa ne olur? Yeni anayasal değişimlerle ilgili olasılıklar nelerdir? Onları konuşalım Anladım. bence. E, çünkü onu bilmeden... Verilecek oyun değeri e, fark edilmemiş olabilir Aynen. diye düşünüyorum. Çünkü seçimden evvel yine bir program imkanı ve bunları evet, konuşalım. Partaya. Evet, evet o, bu yani yeni yeni bir anayasal sistemi, yeni bir rejimi getirecek bu seçimler açısından seçim güvenliğinin ve adaletinin sağlandığı bir seçim olması umuduyla ve gelecek programda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar: Bahri Belen ve Aynur Tunca. Açık Radyo program destekçisi olun.